Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz mermerden büyük mezar yaptırmak günah mıdır diye sormuş. Değerli kardeşlerim, günümüzde mezarlar üzerine mermerden birçok şaşalı, böyle güzel görünümlü e, mezarlar yapılmakta ve birçok paralar ödenmekte. Oysa bu dinin bir gereği midir? Dinimizce böyle bir şey var mıdır diye kimse bunu düşünmemektedir. Hatta mezar yaptırmayanlar, anne ve babalar için mezar yaptırmayanlar, mermerden böyle güzel bir görüntüde mezar yaptırmayanlar toplumda hep eleştirilir. Anne babasının mezarı üzerine böyle bir şey yaptırmayanlar kınanır ve ayıplanır. Oysa dinimizde böyle bir şey var mıdır, ölenlerimiz için böyle bir şey yaptırmak caiz midir diye insanlar hiçbir zaman sorgulamazlar. Bizim bu hususta çok güzel bir çalışmamız var. İnternette, Youtube'da bulabilirsiniz. Kabir ve Türbe belgeseli diye. Orada detaylı olarak anlattık. Ama ben size burada kısaca ifade edeyim. El sünnetin görüşüne göre Peygamberimizden gelen deliller ışığında mezar üzerinde mermerle bir şeyler yapmak, bina yapmak asla caiz değildir. Sünnete uygun bir davranış değildir. Peygamberimizin sünnetine uygun olan mezar şekli bir karış toprak olacak şekilde ve baş ayak ucuna taş koyulacak şekilde olmalıdır. Yani mezar olduğu belli olması için bu şekilde yapılabilir. Bunun dışında günümüzdeki gibi mermer ile bir şeyler yapmak kesinlikle caiz değildir. Dediğim gibi daha detaylı bilgi için YouTube'da kabir ve türbe belgeselimizi mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim.